Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyid el evvelin ve el akhirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il evliyai ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el müstaan ismini anlamaya çalışacağız. her gün tekrar tekrar namazlarda okuduğumuz Fatiha'daki İyâke nestaîn kelimesi müsteam kelimesinden türetilmiş istemek demektir istiane etmek istemek demektir Ama sıradan bir istemek değildir yalnız. Se'le demek o da istediği demektir. Se'le demek başka manaya gelir. Ama istian etmek başka bir manaya gelir. İstian etmek demek, aşkla, muhabbetle istemek demektir. Yoksa... Sevmeden de bir şeyi isteyebilirsin. O zaman isti'an kelimesi kullanılmaz. Se'le kelimesi kullanılır. Allah müste'andır. Yani istenilendir. Hem de aşkla, muhabbetle istenilendir. Allah istenmeyi istiyorsa bu durumda aynı zamanda istiyor demektir. Kendisinin yapmadığı bir fiili kulundan istemez, beklemez. Kendisinde olmayan bir sıfatı kuluna sıfat olarak vermez. Hem kendisi istiyor hem de istenilmesi gerekendir. Evet. Hem kendisi istenilen hem de kendisinden istenilen Nasıl ki Fatihadaki ki ''İyyâkene abudû ve yyyâkene esta'în'' dediğimizde hemen bütün meallerde, bütün tefsirlerde istisnasız, hepsinde aynı şeyi görürüz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Veya yalnız sana kulluk eder, yalnız senden isteriz. Hep senden isteriz. Seni isteriz diye bir şey yoktur. İya kene abudu ve iya nesta'în. ta'ein. yalnız sana ne abudu abd oluyoruz. Abd olmanın ibadet etmek başka şey, ibadet abd olmanın gereğidir. Yani araştır ama abd olmak amaçtır. İbadet araç, abdiyet amaçtır. İkisi birbirinin çok fahridir. Abdolmadan ibadet olsa ne olur? İmansız ibadet olmuş olur. Evet, abdolmak kelime manası oydu. Sevdiğinin bir şeyi sevmek, gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmek Kelime manası budur. Abd kelimesinin manası gönlünü kaptırıp yani sevip peşinden sürüklenmektir. Peşinden koşmaktır. Peşinden gitmektir. İsteyerek veya istemeyerek sürüklenmektir. diye her halükârı da manası budur. İyâken abudu dediğimizde yalnız sana abd oluyoruz demektir. İyâken estâin dediğimizde bu durumda ne demiş oluyoruz? Seni seviyorum, onun için seni istiyorum. Yalnız seni istiyoruz. Dese ki ya yalnız senden yardım isteriz desek, yani Allah bize sormaz mı Kurum seni bu manayı nereden çıkardın? Eğer yardım deseydim yardım derdim. Ama dense ki isti kelimesinin içinde yardım vardır. Yardım etmek vardır. Bu durumda kelime nasıl olur? İyyâke nesta'în. Hiçbir şekilde o manaya çeviremezsin. Eğer bir öncesine aynı manayı verdiğimizde, orada da iyâke vardır çünkü, iyâke abudu vardır. karma bir manaya gelir. Kelimeyi kullanırsam küfür oluyor. Evet, onun için ya Kenabuduy ya Kenstein dediğimizde yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Allah'ın muradı yardım etmek manası olsaydı ya da senden isteriz muradı olsaydı kelimeyi olduğu gibi kullanırdık. Bizim oraya kelime ilave etmemiz doğru değildir. Buraya gelip bunu devam ettireceğiz inşallah. Evet, müstağn isteyen ve istenilen. tıpkı Allah'ın Vedud ismi gibi Allah sevendir ve sevilendir. Mustağan da öyledir. İsteyen ve istenilendir. Neyi ister? Kurundan neyi ister? Kurunu ister. Onu istiyor. Onun gönlündeki sevgisini istiyor. Yani iman etmesini istiyor. Onun kendisine abd olmasını, yani kendisini sevmesini, yani kendisine iman etmesini istiyor. Kulun da kendisini istemesini istiyor. Sevip istemesini istiyor. Çünkü isteam aynı zamanda içinde evet, severek, isteyerek istemek vardır. Kul Allah'ı nasıl ister, nasıl istemelidir? İstemek deyince nefse göre değil, Allah'a göre. Allah ona Benden neyi iste demişse onu istemesi lazım. Neyi istemesi lazım? Allah'ı istemesi lazım. Allah'ın güzelliğini istemesi lazım. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmayı istemesi lazım. Yani el ve esmâvı kendisinde tecelli etmesini istemesi lazım. İstemeden bunu alabilir mi? Alamaz. Allah'ın güzelliğini istemeden... Onun güzelliğini alamaz. Allah'ın fıtrat itibariyle kendisine verdiği güzelliği büyütemez yani. Onu kemale erdiremez. Dolayısıyla kendisi kamil insan olmaz. Allah yaratırken fıtrat itibariyle el esmaül husnası tecelli edip bu güzelliği ona vermiş. Ama ona düşen bu güzelliği dünyada hayatı yaşarken o güzelliği üzerinde gösterip onu kemale erdirmektir. Önce bunu istemesi lazım yalnız. Bunu sevmesi lazım. Eğer severse, isterse o zaman Allah ona göre tecelli eder. Allah istenilendir, istenilmesi gerekendir. Kul isteyince o tecelli eder. O istemeden Allah tecelli etmez manasına gelir birden. El Esmaul Husna'yı anlamaya çalışırken isimlerden bir kısmı ismi fail, bir kısmı ismi mef'ul, bir kısmı da hem ismi fail hem ismi mef'uldur. Allah'ın vudud ismi hem ismi fail hem ismi mef'uldur. Yani seven ve sevilmeyi isteyen. Ama kul onu sevmese de o kulunu sever. İsmi fail olduğu için aynı zamanda onun sevgisine göre tecelli eder ama kul onu sevmese de o kulunu seviyor. Ama El Müstean ismi sadece ismi mef'uldür. El Esmaül Hüsna'daki tek isim bu formda gelir, ismi mef'ul. Yani kul istemeden Allah tecelli etmez. O'nun tecelli etmesi, O'nun faiz olabilmesi için kulun istemesi gerekiyor. İstemeden tecelli etmez. Evet. Allah'ı istemek, el Esmaul ül husnasını istemektir. Hazreti insan olmayı istemektir. Allah'ı tanımayı istemektir kendini tanımayı istemektir bununla beraber her şeyi ondan istemek demektir bu imanın gereğidir Kur, neyi isterse istesin onu Allah'tan ister ve istemelidir istenilmesi gerekendir müsteandır çünkü isterken hem de muhabbetle istemek gerekiyor çünkü onu yaratan Rabbi odur ama ilk önce, öncelikli olarak neyi istemesi gerekir? En büyüğünü, en güzelini. Kimdir o? Allah. Önce Allah'ı istemesi lazım. O Fatiha'daki de aynı şekilde, yalnız senden yardım isteriz derken nefsine göre söylüyor. Tefsiri nefsine göre yapmış. İnsan Allah'tan neyi isteyebilir? Her konuda yardım isteyebilir. Allah'ı istemek Gönlünde böyle bir şey yoksa onu söyleyemez. Evet. Eğer Allah'tan isteyeceksek, Rabbimizi isteyeceksek bu durumda ona da muhatap olmamız lazım ki ondan isteyebilelim. Ona Ulaşabilmemiz lazım ki ondan isteyebilelim. Ona ulaşamıyorsak, onunla muhatap olamıyorsak nasıl isteyeceğiz? Bu mümkün müdür? Mümkün değildir. El-Müstaani ismi Allah'ın kendisine ulaşılabileceğini, kendisiyle birebir muhatap olunabileceğini anlatan isimdir. Allah'ın göndermiş olduğu bütün dinler ibadet dini değil, ubudiyet dinidir. Yani Allah'a olma dinidir. Din tarif olunca ubudiyet dini olmaktan çıkar, ibadet dini olur. Şu andaki Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi. Yani Hazreti İnsan olmak yerine dini ayin yapar, biz diyor ibadetimizi yaptık. Kulluğumuzu yaptık diyor, ona kulluk diyor, ubudiyet diyor, abdiyet diyor. Aynı şey bu ümmetin de başına gelmiştir. Din, ubudiyet dini olmaktan çıkmış, ibadet dini olmuştur. Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmediğimiz, Allah'ın muradını anlamadığımız içindir. Bir de onu parça parça etmişiz. Her biri kendine bir parça tutmuş. Bendeki doğrudur, bendeki haktır. Tek doğru bizim yolumuzdur. Tek hak bizim gittiğimiz yoldur diye. Ama her biri bir parçadır yalnız. Parça bütünün yerini hiçbir zaman almaz. Ama Allah'ın kitabına baktığımızda onları hepsini bir araya getirdiğimizde o din oluyor. İman, İslam, İhsan bir araya gelince din olur o. İslam dini olur. Kur'an'ın ölçüsüne vurduğumuzda eğer bütünüyle tutmuyorsa, bir zerre bile tutmuyorsa onu çöpe atmak gerekir. Resulullah Efendimizin hayatına, ahlakına bir tanesi bile uymuyorsa onu hemen kesip çöpe atmak gerekiyor. Yoksa yoksa bid'at olur. Dine sonradan girmiş, dahil olmuş, evet, bid'at olmuş olur. Her bid'atçı cehennemliktir buydu Resulullah Efendimiz. Çünkü bid'at hakkın yerine geçiyor. Bir hakkı çıkarıp atarsın, ondan sonra onun yerine bir şeyi getirip koyarsın eğer ibadetimizde bile ''Ya Rabbi seni istiyorum'' diyemiyorsak ''Yalnız sana abd oluyorum, seni seviyorum, ben senin abdın, senin aşığınım'' diyemiyorsak o nasıl Allah'a iman olsun, nasıl Allah'ı bilmek olsun, ne istediğini daha bilmiyor sanki Allah'ı isteyince eksik bir şey kalır yani sen eğer Allah'ın rızasını kazanırsan, dostluğunu kazanırsan ki bunu neyle kazanacaksın? Allah ile Allah'ın güzelliğiyle yani el esmaül husna ile kazanacaksın bunun dışında bir şey mi var? yok Allah güzelliğiyle sana tecelli edince sana ait olmayacak ne vardır? sen hazreti insan olduktan sonra Allah zaten sana yardımı yapıyor. Allah vazifesini ihmal etmez. O rezzaktır. Senin rızkını verir. O kerimdir. Sana ikram eder. Sen kendi kulluğunu yapmaya çalışman lazım. Allah'ın senden istediği gibi olmaya çalışman lazım. Yani Hazreti İnsan olmaya çalışman lazım. Allah işini ihmal etmez. Vazifesini ihmal etmez. Evet. Din demek, insan demektir. Allah'ın yoru demektir. Hazreti insan olmak için Allah'ın bize öğrettikleri demektir. Bize gösterdiği sirat-i müstakim yol demektir. Evet, Fatiha'yı okurken, اِيَّا كَنَ عَبْدُهُ وَاِيَّا كَنَ اسْلَعِينَ اِهْدِنَ سِرَتَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz. Abdala bilmek için, Allah'ı isteyebilmek için sirat-i müstakimde olmak gerekiyor. Allah bir de üstüne sirat-i müstakimi tarif etti. Kimdir o Sıratlı müstakimdekiler? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar dedi. Onları nasıl beyan etmişti? Nebiler, şehitler, şahitler yani. Nebiler, sıddıklar, şehitler, bir de salihler dedi. Dört zümre. Bunlar sırat-ı üzeredir. Bunlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardır. Allah'tan bunlarla beraber olup bunların kazandığı nimeti kazanmayı istiyorsun. Bunların kazandığı nimet nedir? Allah'ın güzelliği. O zaman ya kenabdu ve ya kenes anlamaya çalışırken sonraki gelen ayetlerle beraber anlaman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bir ayeti anlamaya çalışırken, hem öncekinden, hem sonrakinden anlamaya çalışman lazım. Sürenin bütününden anlamaya çalışman lazım. Bir de Kur'an'ın bütününden anlamaya çalışman lazım. Yoksa onu doğru anlamış, olmuyorsun. Fatiha ki her gün 20 sefer veya 40 sefer okuyoruz onu namazlarımızda, onu tam olarak anlamamız gerekmez mi? Eğer tam olarak anlarsak işimiz biter zaten. Kur'an'ı anlamış oluruz. Baş tarafında ne vardı Fatiha'nın? Önce hamdi Allah'a yapıyorsun. Bütün alemlerden Allah'a hamd ediyorsun. Elhamdülillahirrabbilalemin. Bütün hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O zaman senin bütün alemlerden Allah'a hamd etmen lazım. Yani her ne ki var? Onda Allah'ın güzelliği görülür. Kudreti görülür. Onun üzerinden Allah övgüye layıktır demiş oluyorsun. er rahman Rahim, benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir diyorsun. Maliki Yevmi Din, din gününün sahibidir, maliktir. Her şeyin malikidir. Her şeyin mülkü kendisine aittir. Hem dünyanın, hem de ahiretin. Onun için ne diyorsun? Yalnız sana abdoluyor ve yalnız seni istiyorum. Evet. Allah nasıl istenmelidir? Eğer ile ikrar olmazsa, sadece gönlümüzle onu istemek yeterli midir? Yeterli değildir. Birinin Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti ikrar etmesi lazım. Diliyle ikrar, kalb ile tasdik gerekir. Yani kalbin tasdik edecek söylediğini ama dilinle de ikrar etmen lazım. Onu gizlesen, söylemesen, ikrar etmesen ne olur? Mümin olmuyorsun. Yani şahitlik yapman lazım. Şehadet etmen lazım. Ben şahidim demen lazım. Evet. Neden Allah'ı istememiz lazım? Neden İyyake ve İyyake nestaîn dememiz lazım? Evet, burada Allah'ın el-Esmaül hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Eğer arkadaşlar beni Leyla ile Mecnun'un hikayesi gibi dinlemediyse bu durumda mutlaka neden istenilmesi gerektiğini de El Esmaül Husna üzerinden anlamış olmaları gerekir. Ben biraz anlatmaya çalışacağım şimdi. Leyla Mecnun'un neyi oluyor? Hikayesi. Kralın, halifenin bir oğlu varmış. Yerine geçecek olan bir oğlu. Ama zeka itibariyle biraz Gerideymiş. Anlama kabiliyeti biraz kıtmış yani. Diyor halife baktı ki bu kendi yerine geçerse bu işi yapamaz. Çağırdı bir alemi, bir zatı. Evet. Bu oğlum sana emanet bunu yetiştir dedi. Bir şey anlamıyor. Ne söylüyorsa kafasına girmiyor. Diyor o zat aldı onu götürdü baktı ki gerçekten sorun var. Bunun için önce ona bir şey öğretmesi gerekir. Diyor bir sene boyunca ona Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlattı. Evet birbirlerine nasıl aşık olmuşlar, nasıl Mecnun çöllere düşmüş. Bir sene boyunca hikayesini anlattı. Bir sene sonra alıp babasının yanına götürecek, öğrettiklerini ona gösterecek. Diyor, son bir sefer bir daha Leyla ile Mecnun'un hikayesini ona anlattı. Gideceğiz, sen anlatacaksın babana bunu. Diyor dedi ki, gitmeden önce senin anlamadığın bir şey varsa söyle. Orada mahşup olmayalım. Diyor çocuk dedi ki, yok anladım. Hepsini çok güzel anladım. Yalnız anlamadığım bir şey var. Nedir dedi. Bu Mecnun, Leyla'nın nesi oluyor dedi. Bir sene boyunca dinlemiş. Geçen Ramazan'dan beri bizde tam bir senedir El Esmaül Hüsna'yı anlatıyoruz. Allah'ın güzelliğini anlatıyoruz. Neden Allah'a iman edilmesi gerekir, sevilmesi gerekir, aşık olunması gerekir, neden Allah'ın istian edilmesi gerekir, neden abdolmak gerekir, neden Allah'ı istemek gerekir, bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah onun gibi olmamıştır. Mesela ben Allah'ın isimlerinden anlatmaya çalışayım. Neden Allah'ı istian etmek gerekiyor? İstemek gerekiyor. Severek, abdolup yani istemek gerekiyor. İyâken abdû ve yâken bu demekti. Yalnız sana abdoluyorum, seni seviyorum ve seni istiyorum. Sen Allah'ı tanımadınsa nasıl isteyeceksin onu? Onu anlamadınsa nasıl seveceksin? Bir de ne buyurdu? El esmâul hüsnâ Allah'a aittir. Öyleyse onunla Allah'tan isteyin. Onunla Allah'a dua edin dedi. Bir de duayı yapacağız inşallah. Bugün olmasa da. Evet. Neden Allah'ı isteyeceğiz? ya âbudû ve yyâken estâin. Yalnız sana abdoluyorum, yalnız seni seviyorum. Sen benim için her şeyin önünde ve her şeyin üzerindesin. Allah sordu, ''Niye beni seviyorsun?'' ''Sen cevap vermen lazım.'' ''Eğer yalan söylemiyorsan, doğru söylüyorsan, neden beni seviyorsun?'' Senin cevap vermen lazım.'' ''Sen Allah'ı bilmiyorsan, tanımıyorsan, sen cevap veremedinse, sen yalancısın.'' demektir bu. Sordu, ''Arkadaşlar artık bunu biliyor.'' ''Eğer Leyla ile Mecun'un hikayesini dinlediği gibi dinlememişse bunu bilir.'' Onun için, Cevap vereceğiz. Allah bize sorsa ben cevap vereyim mesela. Kısaca cevap vereceğim. Tabii ki bu cevap sadece benim vereceğim, verdiğim cevap kadar değildir. Ne kadardır? En az en az her bir ismi bir saat, bir kısmını iki saat, bir kısmını dört saat anlatmışım. Her bir isimde yani bir saat konuşmam gerekir en az. Neden seni istiahan ediyorum? Neden sana abd olmuşum? Neden seni istiyorum? Allah sorsa evet, ne cevap vermemiz gerekir? Baş taraftan bir başlayayım, söyleyeyim. Çünkü sen benim Rabbimsin. Rab demek, terkip eden demektir. Yarattığını terkip eden, onu düzene koyan, ona bir fıtrat veren, onu özel olarak yaratan, özel. Onun terkibi özel çünkü. Çünkü sen benim Rabbimsin. Beni yaratan, beni terkip eden sensin. Neyle terkip etmiş? El esmâul hüsnâ ile terkip etmiş. Güzelliğiyle terkip etmiş. Terkip etmek demek, dizmek demek yani. Allah senin manevi tarafında, yani ruh itibariyle o esmayı terkip etmiş. Herkesin terkibi farklı farklıdır. İki kişi birbirine benzemez. O terkibin birbirine benzemeyişinden dolayıdır. Birinde rahmet terkibi fazladır. Ötekinde bakıyorsunuz, evet başka bir, Allah'ın Kadir ismi fazladır. Ötekinde Kerim ismi fazladır. Bu terkibin farkından dolayıdır. Çünkü beni terkip eden sensin. Terkip ederken, sevdiğin için, öyle sevdiğin için terkip etmişsin. Evet, sen benim Rabbimsin. Bununla beraber beni terbiye edensin. Bu terkibe uygun bana hayat bahşedensin. İmtihan ikram edensin, yani kazarma imkanı ikram edensin, kemale ereyim diye, işi hak olarak anlamam için bana peygamber gönderensin, beni terbiye etsin diye, peygamber gönderensin, kitap gönderensin. Sonra, sonra kullarından birini varis olarak gönderip beni terbiye edensin. Onun için, Rabbim olarak seni severim, seviyorum. Sen Rahmansın, sen Rahimsin. Sen Zatında Rahman olansın, beni yaratırken. Rahman ismiyle bana tecelli edensin. Yani ben bir anda o rahmeti kendi gönlümde buldum. Bu Rahman isminin tecellisidir. Sonra sen Rahim olansın. Evet, bana muamele ederken rahmetinle muamele edensin. Rahmetle muamele etmeyi bana öğretensin. Bana ikram edensin. Ben rahmetle muamele ettikçe rahmetin de, rahim ismiyle bana tecelli edip bu ismi bende kemale erdirensin. Seni yani rahmetinden dolayı seviyorum. Rabbim olarak seviyorum, Rahman olarak seviyorum, Rahim olarak seviyorum. Sen Malik'sin, sen mülkün sahibisin, sen benim sahibimsin. Her ne ki bende var o sana ait. Çünkü benim sahibim ve mülkün sahibi sensin. Hepsi sana ait. Sen bana ikram etmişsin. Seni malikim olarak seviyorum. Malikim olarak senden razıyım ve seni seviyorum. Beni kimseye bırakmadın. Beni kimseye bırakmadığın için. Kimseye mülk etmedığın için seni seviyorum. Sana mülk olmayı seviyorum. Sana avdolmayı seviyorum. Sen ekremsin. İkram edensin. İkram etmeyi ikram edensin. Kerim ikram eden ekrem. Kerim kılan demektir, beni kerim kılansın. Beni ekrem edensin. Kendi ekreminle tecelli edip beni ekrem kılansın. Onun için seni seviyorum. Senin ikramını seviyorum, kerimliğini seviyorum, ekremliğini seviyorum. Seninle ekrem olmayı seviyorum. Seninle ikram etmeyi seviyorum. Onun için seni seviyorum. Ve bu ismin, bu güzelliğin üzerinde kemale ermesini istiyorum. Seni istiyorum, senin bu ismini istiyorum. Bu her bir isim için böyledir. Sen ilahsın, sen mavudsın, sevülensin, ibadete layık olansın, abdolulmaya layık olansın, sevilmeye layık olansın. Sen sevensin, sevilmeyi isteyensin. Sen beni sevdiğin gibi... Ben de sana bir Abd olarak karşılık veriyor ve seni seviyor. Senin ilahlığını seviyorum. Sana Abd olmayı seviyorum. Senin mahbudlugunu seviyorum. Sen vekilsin, güvenilmeye layıksın. Aynı şekilde vekil ismiyle tecelli edip bu vekaleti verensin. Yani güvenilmeyi Verensin. Sana güvendiğim için seni seviyorum. Güvenilmeye layık olduğun için seni seviyorum. Beni güvenilmeye layık kıldığın için seni seviyorum. Bana güvendiğin için seni seviyorum. Niye güvenmiş? Güvenmeseydi yaratmazdı. Sen bana güvendin. Sana abd olacağıma dair bana güvendin. Ben de sana güveniyorum. Ben sana abd oluyorum. Ve ben seni seviyorum ve seni istiyorum. Sen gıfırsın. Yanlış yaparım. Günah işlerim. Hataya düşerim. Yuvarlanırım. Sen beni kaldırır ve mahfuret edersin. Beni temizlersin. Onun için sen sevilmeye layıksın. Ve ben seni seviyorum. Seni seviyorum ve seni istiyorum. Senin güzelliğin de güzel olmak istiyorum. Ben de düşeni kaldırmak istiyorum. Bana karşı yanlış yapanı affedip, Mağfiret edip senin güzelliğini kendi üzerimde göstermek istiyorum. Onun için iyakenabudu ve iyakenestaîn. Yalnız seni seviyor ve yalnız seni istiyorum. Sen bunu bir başkasından isteyebilir misin? Bir başkası bu vasıflara sahip midir? Haşa. Allah'tan başka kim bu vasıflara sahip olabilir? Evet. İyakenabudu ve iyakenestaîn. Yalnız seni seviyor ve yalnız seni istiyorum. Neden seviyorsun? Neden istiyorsun? Senin güzelliğinle güzel olmak için. Allah güzelliği, neymiş o güzellik? Söylemen lazım. Sen Esmaur ül Hüsna'yı bilmeden, Allah'ın güzelliğini bilmeden yani nasıl sayacaksın? Sayacaksın. Allah e'ladır. Sen e'lasın, sen yüceler yücesisin. Yüceler yücesi olduğun için seni seviyorum. Beni yüceliğinle, yüceliğin için seni seviyorum. Seni sevmek yücelmektir. Seninle sana yücelmektir çünkü. Sen habirsin. Her şeyden haberdar olansın. Beni kendinden haberdar edensin. Beni benden haberdar edensin. Onun için seni seviyorum. Sen meliksin. Bütün varlığı idare edensin. Melik isminle bana tecelli ettiğin için Kendi kendimi idare etme hakkını ve yetkisini Verdiğin için seni seviyorum Senin rızanı Kazanma hakkını bana tanıdığın için Bu gücü verdiğin için Bu tercih hakkını verdiğin için Seni seviyorum Evet devam etsem mi Her birisi için, için Bu böyledir Söyledim. Eğer Leyla ile Meccun hikayesini dinlediğimiz gibi dinlediysek o başka. Yoksa hepimiz bunu anladık artık. Çünkü bu yaklaşık 60 isim oldu. Evet 60 isim. Bu 60. isimdir. Artık Rabbimizi biliyoruz. Neden sevmemiz ve neden istememiz gerektiğini anladık. Allah müsteamdır. İstenilendir. Kendisinden istenilendir. Önce onu ondan istiyoruz. Senden istiyoruz desek bile önce neyi istemen gerekir? En büyükini, en güzelini. Seni Hazreti İnsan yapacak olanı istemen lazım. Yaratılışın gayesi olan Hazreti insan olmayı istemen lazım. Bunun için önce onu istemen lazım. Ondan onu istiyoruz. Ondan ona dolmayı istiyoruz. Onu sevmeyi istiyoruz yani, iman etmeyi istiyoruz. Sırat-ı müstakimi istiyoruz. Sırat-ı müstakimdekilerin kazandığı nimeti istiyoruz. Allah'ın güzel isimleriyle ondan isteyin buyurdu. Onunla ona dua edin. Onunla onu dua davet edin buyurdu. Davet etmek demek el esmaül husnayı istemek demektir. Dua demek istemek demektir. Her neyi istersen iste ondan istiyorsun. Ama Allah el esmaül hüsna ile iste deyince Allah'ın her bir ismiyle ondan istemen gerekiyor. Çünkü hepsi sana lazım ve gereklidir. Allah'ın Rab ismiyle Allah'a dua etsek nasıl dua etmemiz lazım? Sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Beni terkip edensin, beni terbiye edensin. Benim de senin emrettiğin gibi, sevdiğin gibi terbiye etmemi, terbiye etmeyi bana ikram et. Ben de kendi evlatlarımı, benimle beraber olanları, senin terbiye ettiğin gibi senin Rab isminde terbiye edeyim ya Rabbi. Demen lazım. Bu isimle duayı ancak böyle yaparsın. Sen benim Rabbimsin bana rızkını ver diyemiyorsun. Demen doğru değildir. Kabul görecek bir dua değildir. Eğer rızık istiyorsan sen rızaksın ya Rabbi. Sen kerimsin ya Rabbi. Sen ekremsin ya Rabbi. Sen vehhapsın ya Rabbi. Demen lazım. Eğer Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle dua ettin Ya Rabbi sen Rahman ve Rahimsin. Bana rahmetinle muamele edensin. Rahim ismiyle, Rahman ismiyle bana öyle bir tecelli et ki, ben de senin kullarına, varlığa, mahlukata, kendime senin rahmetinle, Rahim isminde muamele edeyim. Öyle ki senin bu ismini bende kemale ersin. Kamil insan olayı, sana yakın olayı, sana dost olayı diye dua etmelidir. Her bir isim böyledir. Bizim de ne yapmamız lazım? El Esmaul Hüsne'yi alacağız elimize. Her bir isimle Allah'a dua edeceğiz, etmemiz lazım. Ama ismin manasına göre, tecellisine göre. Sadece bu zahiri bir duadan ibaret kalmamalıdır. Yani ağzımızdan çıkanı kurağımız duymalıdır. Ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Söylediysek öyle yapacağız. Evet. Kul her anda Allah'ın tecellisiyle karşı karşıyadır. Her anda. Mesela şu anda yani şimdiye kadar oldu 60 tane esma hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Artık arkadaşların bunu anlaması gerekiyor. Mutlaka bunun bir sorumluluğu vardır. Mesela Allah şu anda buraya hangi isimleriyle tecelli etmiş diye sorsak Buna cevap vermemiz gerekir. Ben cevap vereyim isterseniz önce. Tecelli eden, olur bize tecelli ediyor. Yani bizim O'nun tecellisiyle her anda karşı karşıya olmamız gerekir ve bizim buna şahit olmamız gerekir. Şahit. Biz şu anda Allah'ın hangi isimlerine şahit oluyoruz? Buraya gelirken, buraya gelmekle. Neye geldik buraya? Nefsimizi terbiye etmeye geldik. Allah'ın Rab ismiyle karşı karşıya kaldık. Rab ismiyle Allah bize tecelli etti. Biz de kendimizi burada bulduk. Çabamızı, gayretimizi sarf ettik. Burada bulduk. Bütün isimleri tecelli etmiş durumdadır çünkü. Allah'ın isimleri Allah'tan bağımsız değildir. Allah zatıyla ve sıfatıyla tecelli eder etmiştir. Şu anda bütün her bir isim için, tek tek söyleyeyim isterseniz. Rab ismiyle tecelli etmiş ve onun için buradayız. Kendimizi terbiye etmek için. Allah'ın bizdeki o Rab ismi harekete geçip bizi buraya getirmiştir. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi kendi kendimize merhamet ettik. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi tecelli ettik. Allah'ın malik ismi tecelli etti, biz kendimize malik olmasaydık buraya getiremezdik. İş nefsimize kalsaydı biz buraya gelemezdik. Kendimize malik olduk, Allah'ın malik ismi tecelli etti ve biz ki kendimizi burada bulduk. Allah'ın ekrem ismi tecelli etti, kendimize ikram ettik. İkramı almak için buradayız. Allah'ın her bir ismi böyle. Kendimize karşı gafur davrandık, kendimizi yücelere taşımak için, yani Allah'ın e'la ismi yükselmek için evet, buradayız. Kendimizden haberdar olalım diye buradayız. Nereden bakarsan bak, Allah'ın bütün isimleri tecelli etmiş. Eksik yok yani. Bununla beraber bir kısım isimler önde, bir kısmı ona arkasında duruyor. Yani Allah zatıyla, sıfatlarıyla tecelli edip bize muamelede bulundu, bulunuyor. Ve bu her anda böyledir. Yani biri bir metre tecelli ediyor, biri on metre tecelli ediyor. Yani metre olarak ölçüye vurduğunda. Biri bir kilo tecelli ediyor, biri on kilo tecelli ediyor. Şu anda buradayız. En çok tecelli eden Allah'ın hangi isimleridir? En öndekiler hangileridir? Önce burada Allah'ın ayetlerini okuyup anlıyoruz. Allah'ın alim ismi tecelli eder, değil mi öyle? Allah'ın hakim ismi tecelli ediyor. Hangi ismi anlatıyorsak en öndeki tecelli o ismin tecellisidir. Buna beraber Allah'ın rahim ismi de beraber tecelli etmiştir. Allah'ın Rab ismiyle beraber tecelli etmiştir. Allah'ın Kerim ismiyle tecelli etmiştir ve Hab ismiyle tecelli ediyor beraberinde. Bütün isimleri böyle peş peşe tecelli ediyor. Yani kul her anda Allah ile muhataptır. Evet. Eğer bunun farkına varmadıksa Allah'ın bize tekrar ettiği "Ya Kenabdu ve Ya okuyamamış demektir. Anlayamamış. İşte baştan bozuldu mu iş? sonra nereye varır belli olmaz. İstikametini şaşırmış. Yani bizim Allah'ın ayetlerini anlama anlayışımız değiştiğinde istikameti şaşırdığımızda bambaşka bir tarafa gider. ama gerçekten ya kenabudu ve ya Kenesnain demiş olsaydı Biz şimdi bunu söylerken birileri çıkıp söylüyor zaten. Söylüyorlar zaten. Yani şimdiye kadar kimse söylemedi ya da kimse bilmiyor o mu biliyor? Herkes şimdiye kadar böyle söyledi, o niye böyle söylüyor? Buyurun. Buyurun kelimeye bakın. Niye ilave ediyorsun? Yani Allah sevilmeye ve istenilmeye layık değil mi ki itiraz ediyorsun? Eğer söylediğimiz ayetin içindeki ayetle ters geliyorsa söyle. Kur'an'ın bütününe ters düşüyorsa söyle. Birebir örtüşmüyorsa söyle. Ama senin söylediğin örtüşmüyor. İstediğin kadar söyle. Herkes böyle söylemiş diye. Evet. En büyük sevgi en büyüge layıhtır. Onun için en büyük istemek de gene en büyük aittir. En büyügini istemen lazım. Allah'ın bir ismi de müsteandır. İstenilen. Kendisinden istenilen. Kendisinden Kendisi istenilen, kendisinden, insanın kendisini istemesi gerektiği zat. Yani, Hazreti insan olmayı kendisinden istediği zat. Bu da neyle olurdu? Onu istemekle olurdu. Hepsi bir bütün, mana bir bütün yani. İlgili ayetleri okuyayım. اَوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَجَّاوْ عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِذَ مِنْ Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu öldürmeye karar verdiğinde götürüp bir kuyuya atıyorlar. Sonra gömleğini alıp bir kurdun veya bir hayvanın kanına buluyorlar, babasına getirip Yakup Aleyhisselam'a. Allah buyurdu ki gömleğinin üzerinde yalancı bir kanla geldiler. kale bel seveletlekum enfusukum emra ona Yusuf'u kurt yedi bu da onun gömleği dediler babaları onlara dedi ki hayır dedi nefisleriniz sizi aldatmış dedi sizi böyle bir işe sevk etmiş Kesbrun Cemil bana güzel bir sabır yakışır. Güzel bir sabırla sabredeceğim. Yani vallahul mustaan Allah müstaandır. Ala ma tasifun. Sizin vasıflandırmalarınızdan müstaandır dedi Allah. Allah kendisinden istenilendir. Siz Allah'ın müstean olduğuna iman etmediğiniz için böyle bir yola girdiniz. Çünkü onu öldürmeye karar verdiklerinde ne demişlerdi? Babamız en çok Yusuf'u seviyor. Onun için biz onu öldürürsek babamızın sevgisi bize kalır demişlerdi. Allah'ın asıl sevilmesi ve istenilmesi gerekenin Allah olduğuna müstean oranın Allah olduğuna iman etmemişlerdi. Onun için sizin vasıflandırmanızdan evet, Allah müsteandır dedi. Yani siz Allah'ı bilmiyor, istenilmesi gerekenin o olduğunu anlamamışsınız, onun için Nefsiniz size bu işi göze göstermiş. Eğer iman etmiş olsaydınız nefis size böyle bir hileyi yapamazdı. Bu da Resulullah Efendimizin duasidir. قَالَ رَبِّحْ كُمْ بِالْحَقِ Peygamber dedi ki Rabbim evet, hükmet. Bilhak. Hak ile hükmet dedi. Kimin için söylüyor? Müşrikler için. Onlar hakkındaki hak olan hükmünü ver dedi. O Rabbüner Rahmanul Müstaan. Benim Rabbim Rahmandır ve Müstaandır. Alama tesifun. Son bölüm aynı şekilde bitti gene. Anama tesifun. Onların vasıflandırmalarından, müşriklerin vasıflandırmalarından. Ayetin biri müşrikler için geliyor, biri Yusuf Aleyhisselamın kardeşleri için geliyor. Ama sonu aynı bitiyor. Onların vasıflarından Allah müsteandır. Birincisinde müstean, bunda benim Rabbim Rahman ve müsteandır dedi. Müşriklerin peşinden koştuğu başka bir şeydir. Yusuf'un kardeşleri de başka, yanlış bir şeyin peşinden koştu. Yani Allah'ı istemek yerine, Allah'tan istemek yerine, kendi kendilerine bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar demektir. Ve bima Sizinle beraber olanı tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Ve la takunu kafirin bihi. Onu inkar edenlerin ilki olmayı, öncüleri olmayı, valla teşteru bir ayeti semenen kâlila, Allah'ın ayetlerini az bir bahaya satmayın. ve iyahe fataku, bana karşı takva sahibi olun. Bana karşı sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin. Kul Allah'a karşı Allah'ın ayetleriyle sorumludur. Onu az bir pahaya satamaz ya da onu yok sayamaz, gizleyemez. Ve la telbisul hakka bil batil. Hakkı batılla karıştırmayın. Ve tektumul hak. Hakkı ketmetmeyin. Hakkı gizlemeyin. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz biliyorsunuz. Bile bile bunu yapmayın. Hakkı gizlemeyin. Hakkıyı batılla karıştırmayın. Hakkıyı batılla karıştırınca hak olmaktan çıkar. Yani saf olman lazım. Tertemiz olman lazım. İmana şirki karıştırmaman lazım. Hakka batırı karıştırmaman lazım. Bir de onu gizle, hakkı gizlememen lazım. Eğer gizliyorsan sende bir sorun var demektir. Sen Allah'ı kabul edememişsin demektir. Hakkı kabul edememişsin demektir. Hakta olmadığın için, hakta durmadığın için. Evet ayet devam ediyor. Ve akimus sala, namazı ikame et. Ve atu zeka, zekatı verin. Varika ruku edin mear Allah'a karşı, Allah'ın huzurunda Allah'ın emri karşısında rükû edenler, yani eğilenlerle beraber eğilin. Allah'ın emrine karşı bir kafallık yapmayın yani. اَتَأَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ Siz insanlara iyiliği emredip ve tensunun enfusekum kendinizi unutuyor musunuz ve entum tetluna el kitab bir de siz kitabı okuyorsunuz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz efela takilun siz akıllanmayacak mısınız aklınızı başınıza almayacak mısınız ve sta'inu biz ve selam. Evet. Ve istein. İsteyin. Nasıl? Aşkla ve muhabbetle isteyin. Biz sabrı ve selam. Sabır ve selam ile. Sabır ve namaz ile. Olsun öyle olsun. Namazın 18 farklı manası vardı. Evet. Allah'tan önce sabır gerekiyor. Yani sabretmiyorsan istediğini alamazsın. İstiyorsan önce sabretmen gerekiyor. Bir de selâ ile dik duruşla dik bir duruşla istemem lazım. Dik dururken yani hak üzerinde dik dururken sabretmen lazım. Ve lekebir lekabiratun. Bu büyük bir şeydir yalnız. Evet sabır ve sela ile istemek büyük bir iştir illa <Sessizlik> al-hâşîin. Allah'tan haşyet duyanlar müstesna gerisi bunu beceremez dedi Allah. Bunu becerecek olanlar, sabır ve sela ile Allah'tan isteyenler, istediğini alanlar, Allah'a karşı karşıt sahibi olanlardır. Çünkü bu büyük bir iştir dedi. Evet. Neyi istiyormuş? Bakacağız. Ayetin devamında ne diyor? Sabır ve sela ile neyi istemek gerekiyormuş? اَلَّذ۪ينَ يَزْدُنُّونَ ennehum مُلَاقُوا رَبِّهِمْ onlar ki Rablerine kavuşmayı umuyorlar, bunu biliyorlar. Kavuşmamışlar ama evet, bunu biliyorlar. Ve en nehum illehi Bununla beraber, ahirette de, sonra da ona döneceklerini evet, biliyorlar. Ayet böyle bitti. Allah'a kavuşmak için sabır ve sala gerekiyormuş. Sala bir de neydi? Bir asayi ağaçtan bir sopa yapmak için, baston yapmak için ağacı kopar, kesiyorlar. Ağaç eğriyse onu düzeltmek gerekiyor. Düzeltmek için onu ateşte yakman gerekiyor. Yani ateşte kızartman gerekiyor. Ateşte ısıtman gerekiyor. Isıtıyorsun, düzeltiyorsun, duruyor öyle. Üstünü üst tarafını böyle baston gibi yapıyorsun, bağlıyorsun. Evet, yaktığın için o öyle duruyor. Bu ona selvel asa denir. Asaya namaz kıldırdı. Eğer bir tek namaz manasına gelse asayı ateşte ısıtıp düzeltti demektir. Sabır ve sela ile Allah'tan isteyin. Allah'ı isteyin. Allah'a kavuşmayı isteyin dedi. Onlar Allah'a kavuşacağına emindirler. Öyle anlamışlar onu dedi. Ateşte, aşk ateşinde yanman lazım. Eğriliğinin düzelmesi gerekiyor. Seni düzeltecek olan aşktır. Muhabbettir. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle evet. yanarsan düzelirsin. Eğriliğini düzeltirler. Yoksa kırılır. Yoksa sen düzeltirsin, bırakırsın eskisi gibi olur. Ama ateşte ısıtırsam, düzeldiyse öyle durur. Aşk olmayınca olmuyormuş. İman olmayınca olmuyormuş. Sadece taklitten ibaret kalır, sadece inançtan ibaret kalır. Öyle olduğuna inanırsın ama yapamazsın. Düzelemiyorsun. Bir yanlışın vardır. Atmaya çalışıyorsun atamıyorsun. Niye atamıyorsun? Ateş lazım ona. Eğrilik var orada. Eğer o aşk ile yanarsa onu düzeltir. Onu düzeltecek olan kimdir? Allah'tır. Allah'ın güzelliğidir. El esmaül husnasıdır. Onun tecellisiyle bu mümkündür. Evet. Allah Ra'd suresinden bir örnek verir. Eğer işi doğru yerden anlamazsa Allah'tan anlamazsa kendi kendimize hayal kurarız. Buyurur ki: "Lehu davatul hak." Gerçek davet Allah'ın davetidir. Gerçek davet, gerçek dua ancak onadır. Yani gerçek duayı yapmak istiyorsan Allah'ı istemen lazım. Bu gerçek duaydı. Eğer gerçek bir dua yapmak istiyorsan onu da Allah'a yapmam lazım. Allah'tan istemen lazım. Gerçek olmayan dua nasıl duadır? وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ min دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ Bir şey... Allah'tan başka, kimi ilah edinirse seni edin fark etmiyor. Allah'tan başka kimden istersen ise, bu durumda duanı ona yapmışsın. Onlar, onun duasına icabet edemezler dedi Allah. Hiç kimse, bunun duasına icabet edemez Allah'tan başka. Onların yaptığı şey ne olur? Yani kendi kendine dua ediyorsun. Ben güzel olmak istiyorum, ben sabırlı olmak istiyorum. Seni bunu Allah'tan alman lazım. Ben merhametli olmak istiyorum. Seni bunu Allah'tan alman lazım. Ben Allah'ı sevmek istiyorum. Senin bunu Allah'tan alman lazım. Ben kerim olmak istiyorum. Cömert olmak istiyorum. Cimri olmak istemiyorum. Senin bunu Allah'tan alman lazım. Başka yerde yok bu. Onun için. Hak dua bir Allah'a yapılan duadır. Ondan istenendir. Ancak ondan alırsın bunu. Allah gerisi onlar hiçbir şey. Alamazlar. Hiç kimse onların davetine, duasına icabet edemez dedi. İstedikleri, kimden isterse istesin Allah'ın belisinde onu Allah'a şirk koşmuştur. istediğini alamaz. İlla kebasi, kefehi ile ma. Onlar ancak ağzına gelsin diye. Suya doğru avucunu evet, uzatmış olanlardır. Ağzına gelsin diye suyun altına avucunu koymuyor. Sadece uzaktan avucunu böyle yapıyor. Su avucuma gelsin diyor. Allah benzetme yapıyor. Evet, suya doğru avucunu açan kimseye benzer. Li yebluge fahu. Su onun ağzına gelsin diye. Uzaktan suya avucunu açmış. Su onun avucuna ağzına gelsin diye ağzını açmış. Evet, ona su gelmez. Ve ma huve bi balih. Hiçbir zaman su ona gelmez. Ve ma dua el kafirine illa fidelal. Böyle yapanlar hakkı örtmüş kafirlerdir. Allah kafirlerin duasını kabul etmez, kafirlerin duası delaletten başka bir şey değildir. Delalet ayrılık demek, sapıklık demek, Haktan uzaklık demektir. Haktan uzaklaşınca delalet Onların duası delalettir dedi, boş bir şeydir dedi. Uzaktan avucunu açmış, su avucuna gelsin, ağzına gelsin diye, su gelmez dedi. Bu dua kabul olacak bir dua değildir. Kabul olacak dua hangisiydi? Allah'a yapılan dua. Allah'tan istenen. Evet. Allah'ı istemek ancak Allah'ın istediği gibi istemekle mümkündür. Allah'ı isteyebilmen için Rabbini sevmen lazım. Sevmediğin bir şeyi ondan isteyemezsin. İstesen de dua olmaz. Yani dilinle yaptığın dua yetmiyor. Mesela bir bir tas suya öfürsen ne olur? Dalgalanır. Ama bir deryayı dalgalandırmak için bir fırtına gerekir. Allah'ın Rahmet deryasını dalgalandırman için bir fırtına gerekir. Senin fırtınayı koparman gerekir. Sevmeden, yanmadan sen o fırtınayı koparamazsın. Seveceksin, feryat edeceksin, gözyaşı dökeceksin ki derya dalgalansın. Allah'ın rahmet deryası dalgalansın. Dua böyle olmazsa Allah onu kabul etmez. Yani senin yaptığın dua, iki adım bile gitmiyor. Bunun için senin fırtına koparman gerekiyor. Evet, Allah'tan istemek aynı zamanda kulluktur. Kulluğun gereği, avdolmanın gereği. Dua, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer duanız olmasaydı, Rabbin sana neden kıymet versin? Size neden de geri versin? Senden istediğim duadır. Dua ama benden ekmek iste demek değildir. Benden su iste demek değildir. O rezaktır, onu zaten yapar. Benden beni istedir, beni. Benden kendini iste. Hazreti insan olmayı iste. Dostluğumu iste, yakınlığımı iste. Ne demişti Yunus Emre? Bana seni gerek seni. Bunu anlamak gerekiyor. Oraya gelenler bunu bilir. Ne dedi? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle de bir birkaç huri. İstiyene veri onları, bana seni gerek seni. Onu isteyen cennete bakamaz, başka bir şeye bakamaz. En büyüğü istiyor. Allah'a vasıl olma da dua iledir, Allah'ı istemekledir. Herkes kendine göre bir yol tutup gidiyor. Ama yol Allah'ın yoludur. İnsaf etmek lazım. Bir kenarından yolu tutuyor, işte bu yol bizim yolumuz. Bu yol bir bütün. Niye parçalıyorsun? Eğer davet edeceksen Allah'a davet etmen lazım. Öyle bir kenardan neden davet ediyorsun? Bütün yollar açık olsun. Mesela Ehli Sünnet dedikleri yol ne yoludur bu? El Esmaul Husna yoludur. Öyle değil mi? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği zattır. Allah'ın güzelliğinin en kamil manada üzerinde durduğu zattır. Sünnet demek ona uymak demek değil midir? Tabi olmak demek değil midir? Bu durumda ona tabi olmak demek, onun gibi olmak demek Allah'ın isimlerinin üzerimize tecelli etmesi demek değil midir? Söyleyin. Varsa başka bir yol, söyleyin. Ne başka var? Ehli yolu. Ehli Beyt yolu ne demek? Ehli Beyti sevmek demek. Resulullah Efendimiz'i sevmek demektir. Resulullah Efendimiz'in güzelliği, Ehli Beyti'nin üzerinde tecelli etmiş onları sevmek demektir. Yani onlarla beraber onları Allah için sevmek demektir. Allah'ın güzelliği onlarda tecelli ettiği için sevmek demektir. Bu elen el yolu değil mi? Aynı yoldu. Niye öyle farklı farklı görülüyor? Farklı farklı anlatılıyor? Hak yol bir tanedir. Yani böyle kendimize farklı isim vermenin anlamı var mıdır? Allah eğer bize mümin ve müslüman ismini vermişse, bu yeterli değil midir? İşi anlamayınca, işte bizim yolumuz şöyledir, ötekidir benim yolum böyledir, bu yol şu yoldur, yol yok. Yol yok. Yol haksa, doğruysa, bütün yollar haka çıkar. Bütün yollar el esmaur hösnayladır. Ama müsaade et, yol geniş olsun. Niye daraltıyorsun, çizgi gibi yapıyorsun? Kıldan ince, karıştan keskin yapıyorsun öyle. Bırak insanlık yürüsün. Rabbine yürüsün. Öyle ayrım yapmadan, şuci bucu birbirimize demeden, Evet. Bir de ne dediler? Tasavvufta muhabbetullah yolu, havfullah yolu. Yol aynı yol. Muhabbetullah yolu. Allah'ı sevme yolu. Allah'ı sevip Allah'a firar etme yolu yani. Koşma yolu. Allah'ı nereden seviyorsun? İsimlerinden. Allah'ın güzelliğini seviyorsun. Güzel olmayan sevilir mi? Güzelliğini seviyorsun. Ne yapıyorsun? O güzelliğe yanıyorsun. O güzellik seni yakıyor, o güzellik seni güzelleştiriyor, senin yanlış tarafını ne yapıyor? Temizliyor, nefsindeki ateşi söndürüyor, evet. Allah'ın muhabbetini yakıyor oradan. Bu aşk yoluydu. Öteki işte Kavfullah yolu. Ne demek Kavfullah yolu? Allah'tan korkma yolu. Aynı yol, Allah'tan korkma derken, yani Allah'ın Allah'tan nasıl korkuyorsun? Allah'tan korkmuyorsun. Kendi nefsinin yanlışından korkuyorsun. Nefsinin yanlışından, küfründen, şirkinden dolayı, günahından dolayı gazaba uğramaktan korkuyorsun. Allah'ı kaybetmekten korkuyorsun. Yol aynı yol. Allah'ı kaybetmek, sevdiğini kaybetme yolu. Bu sefer ne yapıyorsun? Aynı şey geçerlidir. Nefsinden kaçıyorsun, Allah'a firar ediyorsun. Korktuğun için kaçıyorsun hepsinden. Allah'tan değil. Gene Allah'a firar ediyorsun. Yol aynı yol. Allah'a firar yolu yani. Evet. Allah'a vuslat demek, vasıl olmak demek. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Hepimiz buna iman etmişiz. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ama gönlünde tecelli eder. ...güzelliğiyle tecelli eder. Sen Allah'a gidemezsin. Allah'ın sende tecelli etmesi lazım. Evet. Kitaplardan okuduğumuz gibi işte... ...şu sırdır, şu bilmem nedir, şu yol böyle oldu, bu böyle oldu. Ne sırrı? İnsan için sır mı olur? Niye gizliyorsun? Hak neyse, hakikat neyse ortaya koyacaksın. Allah'ın daveti bütün kullarınadır. Hiç kimse özel değildir. Yok ben biliyorum, ben anlamışım, bu anlamasın. Olur mu? Ne demek yani? Senin bir özelliği mi var? Seni Allah'ın kullarından ayıran şey nedir? Bu kibirde de nedir? Herkes yolu bilecek. Hakkı anlayacak. Ama tercih ona aittir. O bilir. Onun için bize düşen her şeyi ortaya koymaktır. Hakkı ortaya koymaktır. Buyurun. Yani ne buyurdu ayet-i kerimede? Ölen bir bilgiyle ölsün. Yaşayan da bir bilgiyle yaşasın. Kafir olan bir bilgiyle kafir olsun dedi. Yaşayan bir bilgiyle yaşasın. Diri kalan. Kafire ölü diyor Allah ondan böyle buyuruyor. Yani sen eğer kafir olacaksan, bir bilgiyle kafir ol, diyor. Öyle kuri kuriye ya da birilerine uyarak değil. Madem ki kafir olacaksın, madem ki nankör olacaksın, madem ki hakkı örteceksin, bari bunu bilerek yap, diyor. Birilerinin peşini takılarak bunu yapma. Han sen dirileceksen, benimle dirileceksen, onu da bilerek yap. Bilmeden olmaz. Ne demiştik? Bilmeden bulunmaz bulmadan orulmaz. Önce bileceğiz, sonra kendimizde Allah'ın güzelliğini göreceğiz, bulacağız, sonra Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli eder, cemalini müşahede ettirir. Allah'a vasıl olursun, Allah'a dost olursun. Allah bir kurunu huzuruna alıp, hurun ben senden razı oldum dese, alır mı? Elbette ki alır. Ben seni seviyorum dese, Oğlum sen güzel yaptın, yaptığını beğendim dese, bir insan için bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Yani başka birine bütün kainatı vermiş olsa, bütün kainatın saltanatını vermiş olsa, bütün cennetleri vermiş olsa, bunun gibi bir kıymetle taşır mı? Taşımaz. Eğer biri iman ehli taşımaz. Evet. Allah müstaandır, istenilendir. Kendisinden kendisi istenilendir. Kendisinden insanın kendisini istemesi gerektiği zattır. Buna beraber kendisinden her şeyin bir kul için ihtiyaç neyse onu istemesi gereken zattır. Allah müstaandır. Bir kulda Allah'ın müstaan ismi nasıl tecelli eder? Okul Rabbini istiyorsa, Rabbini istemek kendini istemektir, kendini istiyorsa, bununla beraber ihtiyaç sahipleri kendisine gidip kendisinden istiyorsa, en büyüğü hangisi, en büyüğü elbette ki en büyüğünü istiyorsa, yani bana Allah'ın rızasını kazandırır mısın, Allah'ın dostluğunu kazandırır mısın dediğidir. Bana ibadeti öğretir misin? Namazı öğretir misin? Sıra ibadete gelir. Sonra, dünyevi nimetlere gelir. Kendisinden istenilen. Ne kadar çok kendisinden istenilme imkanı varsa, o kadar müsteğan olmuştur. Allah'ın müsteğan ismi onun üzerinde tecelli etmiştir yani. Allah hepimizi mestan isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Allah'tan kendisini isteyen kullarından eylesin. Gerçek manada İyyake ne ve İyyake ne diyen kullarından eylesin.